Efendim bir tanıdığım var sohbetinde şöyle diyor. Bizim inandığımız Allah'la sofilerin inandığı Allah farklı. Bizim inandığımız Allah semadadır. Ben de ona onda e, sonra onun misli ve dengi yoktur diyor. Ben de dedim ki semada tabiri yanlıştır fakat farklı bir tevile tevil de getirmiyor. Böyle söylemeye devam ediyor. Bunun hükmü küfür müdür? Usulü'd-din uleması arasında Allah Teala'ya bir mekan, bir cihet isnat etmenin küfür olduğunu söyleyenler var. E, çünkü "Leyse kemislihi şey şeyun" ayetine dayanır bu meselenin aslı. Efendim, hiçbir vasfında Allah Teala diğer varlıklar gibi değildir. Bir mekandadır derseniz, bir mekanda olma olmaklığı dolayısıyla çıkartılmış